Greenpeace, bilişim teknolojileri şirketlerinin iklim performanslarına göre Cool IT sıralama tablosunu yayınladı. Cool IT tablosunun 5. sürümünde ünlü arama motoru Google şirketi iklim konularında diğer şirketleri geride bırakarak 1. sırada yer aldı. Google'ı Cisco ve Ericsson izledi. Listede 21 bilişim teknolojisi şirketi temiz enerjide liderlik potansiyeli, temiz enerji çözümlerine yatkınlık ve enerjide karar süreçlerini etkileme kapasiteleri açısından sıralandı. Google'ı birinci sıraya yerleştiren Amerika Birleşik Devletleri'nin temiz enerji politikasını güçlendirmek için verdiği aktif destek oldu. Sektörün en etki markalarından Apple ve Facebook ise bu senenin tablosuna dahil bile olamadı. Çünkü yeterli koşulları bile sağlayamıyor. Greenpeace Uluslararası Bilişim Teknolojileri analisti Gary Cook, teknoloji devlerinin enerji üretim ve kullanım biçimlerini değiştirmede karar mercilerini etkileme gücü var. Bilişim Teknolojileri sektörü kendi ileriye düşünen bir endüstri olarak görebilir. Fakat kirli enerji endüstrisi siyasi süreçte ve finansal pazarlarda etkisini sürdürürken bilişim teknolojileri sektörü bu duruma hala sessiz kalıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Ünye Terme sınırında kurulmaya çalışılan doğalgaz çevrim santrali için açılan yürütmeyi durdurma kararı uygulatılamadı. Konunun takipçisi TÜÇEP basın sorumlusu Ulvi Gündoğdu Kararın hayata geçmesi için gittikleri bütün kurumların bizi ilgilendirmiyor dediğini belirterek bu nedenle TÜÇEP olarak santralünün de mahkeme kararının uygulanmamasını protesto eden bir basın açıklaması yaptık. 25 Şubat 2012 Cumartesi günü bölge şehirlerinde katılımın sağlandığı kitlesel bir basın açıklaması planlıyoruz dendi. Bunu tabii ki uygulatması gereken yerel mülki amirler ve uygulanmadığı takdirde mülki amirlere ağır hapis cezaları mevcut Mahkeme kararları mutlaka uygulanmalı. Dünyanın en iyi plajları arasında anılan Antalya'daki Çıralı Kumsalı'ndaki birinci derece doğa sit alanında 18 dönümlük alana inşa edilecek tesisin özel bir şirkete kiraya verilmesini Çıralı sakinleri yaptıkları eylemle protesto etti. Köylüler 3. Amatör Kümedeki Orman Spor'un antrenman tesisi olması planlanan tesisin inşaat sahasına döşenen taşları ve elektrik kablolarını söktü. Öfkeli Köylüler adına konuşan Ulu Çınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Bayram Kütle yıllardır Çıralı sahilini korumak için çaba harcadıklarını ancak sahilin bugün para için peşkeş çekildiğini belirterek bu duruma tepkili olduklarını söyledi. Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Antalya Milletvekili tarafından verilen soru önergesini yanıtlayarak işlemin yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini ve ne bugün ne de ileride konaklama tesisine dönüştürülmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak anlaşılan ortada döşenmiş taşlar ve kablolar var ki bunlar sökülmüş. Üstelik birinci derece doğal sitalı. Buday Ekolojik Yaşama Destekleme Derneği 11 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 12'de şişli %100 ekolojik pazarda tohum takas Kampanyasını tanıtım kampanyasıyla atalık tohumlara destek çağrısında bulunacak. Adım adım koşucularının ekolojik pazar çevresinde Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün başlatmasıyla sembolik bir koşu yapacağı etkinliklere, aralarında Alper Kul, Berhan Şimşek, Şehnaz Sam, Olgun Şimşek ve Volkan Aslan'ın da bulunduğu sanatçılar Osmanlı Çileği'yi deli bezelye tişörtleriyle kampanyaya destek çağrısı yapacak. Tohum takas ağı projesi için toplanan bağışlarla değişik coğrafyalarda atalık tohumların ekilmesi, çoğaltılması ve paylaşılması planlanıyor. %100 ekolojik pazar müdavimlerine ve özellikle gidecek olanlara duyurulur. Yarın öğlen 12'de. Eskişehir'de anneler Eskişehir doğal ürün talep edenler grubunu kurdu. Bu anneler çoluk çocuk bölgelerinde ekolojik tarım yapan çiftçilerin kapısına dayandı. Onları desteklemek, yaşatmak ve tabii ki gerektiğinde hesap sormak istiyor. İnternet üzerinden bir sosyal paylaşım sitesinde ortak bir sayfa oluşturan anneler ve çiftçiler Buradan haberleşerek sipariş alıp veriyorlar. Zaman zaman Eskişehir'de yüz yüze gelen grup havalar ısındığında da çiftlik çiftlik gezmeye başlayacak. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ülkenin en eski ve tehlikeli nükleer santralinin kapatılması önerisine karşı çıkarak santralinin kapatılmasının ve burada çalışanların işten atılmasının büyük bir yanlış olacağını söyledi. Tabii ki çalışabilecekleri daha güvenli işler var oysa. Sarkozy, Fessenheim kasabasındaki tehlikeli nükleer enerji santralinde çevre aktivistlerinin sert eleştirilerine karşı çıktı ve santralin güvenli olduğu konusunda şüphe olmadığını dile getirdi. 1978 yılında kurulan enerji santrali ülkenin en eski nükleer santrali. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 aydan az bir süre kala Japonya'daki nükleer kazanın da etkisiyle ...nükleer enerji santrallerinin güvenliği en önemli tartışma konuları arasında yer alıyor. Güvensizliği demek belki daha doğrusu olur çünkü patlayıp çatlıyor. Ali Ağa'da yapılması planlanan 7 termik santrale geçit vermemek üzere bir kampanya başlatan İzmirliler... ...kentin ve bölgenin geleceği için 11 Şubat Cumartesi saat 15'ten itibaren karşıyaka çarşı girişinde toplanıyor. İzmir'de ve bölgedeki bütün canlı yaşamı tehdit eden termik santrallerin inşasına karşı ortak bir ses çıkarma gerektiğine vurgu yapıyor yaşam savunucuları ve 1 milyon İzmirli termik santrale karşı diyor. 11 Şubat cumartesi saat 15.00'ten itibaren Karşıyaka çarşı girişinde yani yarın öğleden sonra 3'te. Evet herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.